kardeşlerim muazzez müminler tohumlar vardır toprağa atarsınız kışın atarsanız toprakta kalır fakat baharda zamanında eğer tohumu toprağa atarsanız toprak iklim hava su bütün bunlar bir araya gelirler Bahar, o toprağa düşen tohuma hayat verir. Filizlenir. Bahar gelince çiçekler açar, bahar gelince ağaçlar meyveye durur, onların tomurcuklarını görürsünüz. Ramazan-ı Şerif de ümmeti İslam için bir bahar gibidir. Nasıl baharda toprağa düşen tohumlar hayat buluyorsa, Ramazan-ı Şerif ki şahr ramazan Ramazan-e-llezî unzile Kur'an Kur'an-ı Hakîm'in nazil olduğu bu ay ve bu ayda farz kılınan oruç bunlar müminlerin, müslümanların ibadetini tahkim edecek normal zamanda kılmış oldukları namazdan daha fazla ecir, daha fazla sevap kazanacaklar Müslümanlar bu ayı ganimet bilecekler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı bu ayda daha çok Kur'an-ı Kerim okudular. cibril ile Emin'le Ramazan gecelerinde Peygamber aleyhissalatu vesselam birbirine karşılıklı Kur'an-ı Kerim'i arz ederdi. Ashab-ı kiram için Allah Resulü aleyhisselam, Üsve-i Hasen'e onlar Efendimiz aleyhisselama bakarlar. Onlar da bu ayda Kur'an-ı Kerim okurlar. Tefekkür ederler, tezekkür eder üzerinde konuşurlar, düşünürler. Nasıl hayatımıza bu ayetleri tatbik edelim, onun muzakeresini yaparlar. Sabaha kadar namaz kılarlar. Namaz kılarken uykuları gelince o ayetlerle uyanırlar, kendilerine gelirler. 70 yaşında, 80 yaşında namaz kılarlar odunlara, asalarına dayanırlar ama o halde yine ibadete devam ederlerdi. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam'ı gördüler, onu dinlediler. Buyurmuştu ki, ''Men kâme ramadâne îmânen ve ihtisâben gufrâ lehu mâ tekaddeme min zembi'' ''Kim Ramazan gecelerini ibadetle ihya ederse men kâme ramadâne îmânen'' annesinden babasından gördüğünden dolayı değil. Allah Teala'nın rızasını kazanabilme adına kim Ramazan gecelerini ibadetle ihya ederse, sevabını, ecini sadece Allah Teala'dan umarak bunu yaparsa, bütün geçmiş günahlar affedilecek. Orucu kim böyle tutarsa, mensah meramadan imanen ve hesabın guffra lehu ma takdeme min zambi. Herkes imanla oruç tutar, Müslümanlar oruç tutar. Peki Efendimiz neden burada imanı bir daha zikrediyor? Yani adet olsun diye değil, İnsanlar Ramazan geldi falan oruç tutmuyor diye onu tenkit etmesinler diye değil, Allah rızası için nefsini terbiye etmek için oruç tutuyorsa, onların bütün geçmiş günahları Ramazan hürmetine affedilecek. Yani bu ay kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim okuma ayı, ibadet ayı, sadaka ayı, yardım ayı, Efendimiz Aleyhisselam'a sordular, eyyü sadakatin aftal, sadakatun fi Ramazan buyurdu. Hangi sadaka daha faziletli ya Resulallah? Allah Resulü Aleyhisselam Ramazan'da verilen sadaka. Çünkü bu ay ümmet adına bir bahar ayı, ibadetlerde bahar ayı. O halde, Oruçlusunuz, iftar vakti yaklaşınca Alimlerimiz, ulemamız, kudemamız buyuruyorlar ki Müslümanlar yatağa çekilmesinler Oruçtan kaynaklanan o açlığı hissetsinler Aç kalsınlar, ayakta dursunlar Nefislerini oruçla terbiye etsinler İftar vakti olunca Ramazan dışında yiyemedikleri yemekleri iftar sofralarına koymasınlar Nefislerini oruçla terbiye edeceklerdi Şimdi ayağa kalkmaktan aciz hale gelecek kadar yiyerek Orucun manasını, bereketin onlar ifsad etmesinler O halde kardeşlerim Ramazan-ı Şerif Uyuma ayı Dinlenme ayı, istirahat ayı değil Ramazan Kur'an-ı Kerim okumayı, Ramazan ibadet ayı, Ramazan sadaka verme, yardımlaşma ayı, Ramazan cihad ayı, Ramazan mücahede ayı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mücahedesinin cihadının en büyüğünü Ramazan-ı Şerif'te yaptılar. Neden Ramazan'da cihad etti Peygamber aleyhissalatu vesselam? Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman size onun gerekçesini bütün açıklığıyla, bütün çıplaklığıyla izhar ediyor. Enfal Suresi Önce innemel mu'minûnellezîne izâ Allahu vecilet kulûbuhum Allah Azze ve Celle'nin adı anılınca yürekleri titreyen mü'minler Kur'an-ı Kerim'in ayetleri okununca imanı artan Müslümanlar Namaz kılanlar, oruç tutanlar, sadaka verenler, kema akracı ki kemin beyti kebil hak. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam Mekke'de tam 13 yıl İslam anlattı. Üzerine geldiler, saldırdılar, hakaret ettiler, sövdüler Peygamber Aleyhisselama. Namaz kılarken üzerine işkemmeler koydular. Fakat Allah Resul Aleyhisselam İnsanlığın geleceği adına Mekke'de sabretti. Medine'ye gelir Allah Resulü Aleyhisselam. Hicretin ikinci yılı, bir orduyla İslam'ın üzerine geliyorlar. Betaran variyah ennas. İslam'ı ortadan kaldıracaklar. Fakat Allah Resulü Aleyhisselam 13 yıl Mekke'de, yaklaşık 2 yıl Medine'de asabı ı kiram radıyallahu anhum. Onları ibadetle, Kur'an-ı Kerimle büyük dirilişe hazırladı. Büyük bir ordu geliyor. Kema ahraceke rabbuke kemin beytike bil hak. Peygamber Aleyhisselatu vesselamı Allahazze ve celle evinden çıkarıyor. Ramazan ayında Peygamber Aleyhisselam Bedir'e gidiyor. Fakat kendi gitmiyor. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki yukarıda okuduğum o imanı zikirden bahseden yani Allah'ın adı anılınca yürekleri titreyen o müminler hemen oranın aşağısında Allah Azze ve Celle kafirler, müşrikler yeryüzünde Allah diyen biri bırakmamak için büyük bir orduyla Medine'nin üzerine yürüyorlar Peygamber aleyhissalatu vesselamı İbadet ayı, cihat ayı, mücadele ayı, uyuma ayı değil, yatma ayı değil Ramazan-ı Şerif'te evinden çıkarıyor Allah Azze ve Celle Peygamber aleyhisselam yürüyecekler Bedir'e gidecekler Yürümeye deve bulamadılar Üç kişi bir deveye biniyor Peygamber aleyhisselam o yolları yaya kat edecek ayakları kan revan içinde olacak fakat Allah Azze ve Celle'nin emri var, talimatı var كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِلْحَقُ وَاِذِ يَعِذُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنَ اَنَّهَا لَكُمْ Ashab-ı kiram radıyallahu hanum efendilerimize Allah Azze ve Celle onlara iki tayifeden birini vaat ediyor onlar kolay olanını istiyorlar Onlar ticaret kafilesini istiyorlar onun üzerine gidecekler Fakat Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ı ibadet ayı, mücadele ayı, cihat ayı Ramazan-ı Şerif'te evinden çıkarıyor Hakka ve وَيُبْدِلَ batıl Hakkı hakim kılacak, batılı mahvedecek Peygamber Aleyhisselatu Vesselam bunun için evinden çıkıyor Büyük bir zafer kazanacak Ve devam ediyor İde tesgiythun Rabbekum, fesajablekum, enni mümdükum, bi alfin min al-malaikatı murdifiin. Eğer Allahın adı anılınca yürekler titriyorsa, o ordu hakkı hakim kılmak için evinden çıktıysa, onları Allah çıkardıysa, Ramazan ayında onlar çıktıysa, İde tesgiythun Rabbekum, fesajablekum. Bedir Ramazan-ı Şerif'in 17'sinde gerçekleşti kardeşlerim Neden Ramazan ayında oldu? Çünkü ashab-ı kiram Peygamber aleyhissalatu vesselam yemek yemiyorlar Su içmiyorlar Aileleriyle beraber olmuyorlar Bunun melekler de yemek yemezler Melekler su içmezler Melekler evlenmezler Allah Azze ve Celle Asab-ı kiramı meleklerin makamına yükseldiriyor. Yani onlar gibi olacaklar. Neden? Bedire melekler inecek. Meleklerle aynı yerde olmanın şartlarına onlar sahip olsunlar. Yani Ramazan'ın şerif yatma ayı değil Müslüman. Ramazan'ın şerif melekleşme ayı. Onlar melekleştiler. Yani meleklerin makamına, onların dünyasına yaklaştılar. Davaları Hakk'a hakim kılmak. Peygamber Aleyhisselatu vesselam Bedir'de ellerini kaldırıyor. Kur'an'ın sahibi buyuruyor ki, Hani orada yalvarıyordunuz? İzü tessegîsûne rabbeküm. Allah'a dua, dua iltica ediyordunuz. Fessecâbeleküm. Allah sizin duanıza icabet etti. Enni mumiddukum bi alifin minel meleketi murdifiin. sıra gelen bin melek indirdi Allah Hazreti Celle indirdiğine haber veriyor. Sonra 3 bin, sonra beş bin melek geldi. Neden bedirde? Neden Ramazan ayında Oruç tutan Sahabe, melekleriyle aynı makama ulaştılar? Allah Azze ve Celle onların dünyasına melekleri gönderir. فَثَبِّتُوا الَّذ۪ينَ آمَنُوا Allah Azze ve Celle meleklere vahyediyor. فَثَبِّتُوا <gülüyor> الَّذ۪ينَ amenu, Ehli imanı tahkim edin. Ehli iman Bedir'de ayakları üzerinde dursunlar. فَثَبِّتُوا <gülüyor> amenu. Allah Azze ve Celle'nin meleklere vaadi var. سَعُلْقِي ف۪ي قُلُوبِ الَّذ۪ينَ كَفَرُ Kafirlerin kalbine, yüreğine korkuyu ben atarım. Siz ey melekler, ehli imanın ayaklarını tahkim edin. Onlar orada Bedir'de ayakta dursunlar. felem taktuluhum, وَلَا كِنَّ اللّٰهَ قَتَلُهُمْ Oruç tutanlara Allah melekleri gönderiyor ve buyuruyor ki selam taktuluhum velakinallah qataluhum ve ma ramayti iz ramayta velakinallah rama orada sen atmıyordun Allah atıyordu siz öldürmüyordunuz Allah o kafirleri öldürüyordu kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselam 15 yıl Bedir'e kadar Kafirlerin ezasına, zulmüne, ihanetine sabrettiler Ramazan-ı Şerif'te Bedir'e doğru yola çıktılar Ramazan-ı Şerif'in 17'sinde oruçlu sahabeye Allah Azze ve Celle Büyük bir zafer, büyük bir fetih san eder Peki alemi İslam bugün 1 milyar 800 milyon neden? Yüzyıldır yenilirler, mağluplar, mazlumlar, perişanlar. Çünkü Müslümanlar Ramazan-ı Şerif'i adet olsun diye tutuyorlar. Babalarından, annelerinden, atalarından gördüler diye tutuyorlar. Araplar Kudüs'te Yahudi'ye karşı savaştılar. 1947'de, 1968'de savaştılar. Dokuz Arap devleti İsrail'in karşısında duramadılar Neden duramadılar? كَمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ hak. Onun yukarısında ayetler okunduğu zaman müminlerin yürekleri titreyecek Eğer yürekler titrerse o orduyu Allah sevk eder o ordu liyuhikkal hakka ve yubdilel batıl. O ordu hakkı hakim kılar, batılı ortadan kaldırır. Fakat Araplar Kudüs'e kendi ırkları adına gittiler. Allah Azze ve Celle onları orada hezimete uğrattı. Allah Azze ve Celle meleklere vahiy ediyordu. Onlar Müslümanlara yardım edecekler, kafirlerin kalbine korkuyu aşılayacaktı. Fakat İsrail-Arap Savaşı'nda öyle olmadı. Neden onlar kendi ırkları adına oraya gittiler? Kardeşlerim, Ramazan aynı Ramazan. Oruç aynı oruç. Allah Azze ve kudreti yine aynıdır. Kur'an-ı Kerim aynı Kur'an. Sizler, bizler aynı orucu tutuyoruz. O Bedir'e gelen bir nusret vardı. Şimdi görüyorsunuz, Arap, Amerikan zirvesi düzenliyorlar Araplarla Amerikalılar katillerle zirve düzenliyorlar Eğer bu ümmetin iradesi Bu ümmetin amacı yeniden Kudüs'teki Allahu Ekber seslerini Tel Aviv'de duyurmak istiyorlarsa O irade Amerikan tersanelerinde imal edilmez Amerikan savaş fabrikalarında imal edilmez Ey bir buçuk milyarlık alemi İslam, ağlıyorsak, gözümüzden yaşlar geliyorsa, ümmetin kadınlarını kirletiyorlarsa, Bedir gibi Allah Azze ve Celle'den zaferler istiyorsak, o zafer yüreklerimizde, yüreklerimizde imanla mayalanacak Ramazan-ı Şerif'i anlamak. Allah Azze ve Celle neden Ramazan ayını, cihat ayına dönüştürüyor kardeşlerim? Melekleşecek müminler, melekleşince Allah Azze ve Celle onların duasına icabet edecek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 21 yıl sonra büyük bir orduyla Mekke'nin üzerine yürüdüler. Mekke'yi fete gittiler. Allah Resulü Aleyhisselam Ramazan-ı Şerif'in 11'inde Medine'den yola çıktı. Büyük bir orduyla Mekke'ye gitti. Mekke'yi fethetti. Peki neden sahabe-i kiram radıyallahu anhüm Ramazan-ı Şerif'te gittiler? Allah Teala neden onları o ayda Medine'den yola çıkardı? Onlar açtılar, oruçluydular, ellerini kaldırdılar, kainatın sahibine dua dua tica ettiler, melekleştiler. Melekleşenler bir zafer kazanınca orada intikam almazlar, orada zulmetmezler. Onun için Peygamber aleyhisselam Mekke'yi Ramazan-ı Şerif'te fethetti. Ashab-ı kiram oruçlu. Yürüyemiyorlar ama oruç tutmaya devam ediyorlar. Efendimiz Aleyhisselam merru zehrana varınca emretti onlara. Herkes orucunu bozsun. Onların açlıktan yüzlerinin rengi değişti. Ama yine oruçlarını bozmuyorlar. O halde Mekke'yi mükerremeye girmek istiyorlar. Oruçlular Ramazan ayında, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın idaresinde, komandasında. Mekke'yi mükerremeyi fethederler Allah Resulü Aleyhisselam Osman bin Talha'dan Kabe-i Muazzama'nın anahtarına aldırır Kabe'nin kapısına çıkar Peygamber Aleyhisselatu Vesselam Mekkelilere eski düşmanlarına hasımlarına sorar Onlar Allah Resulü Aleyhisselam'ın Kabe'nin avlusunda namaz kılmasına müsaade etmezlerdi Buyurdular ki مَا تَظُنُّونَ اَنِّي فَاهِلٌ bikum. Size şimdi ne yapacağımı zannediyorsunuz. Dediler ki: "Kalu hayra. Ahun kerimun ve bunu ahin kerim. Sen bize hayır yaparsın. Sen kerim bir kardeşsin, ahun kerim ve kerim bir kardeşimizin Abdullah'ın oğlusun." dediler. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam Ramazan ayında Mekke'yi fetheden Peygamber Aleyhisselam Eski düşmanlarına buyurdular ki: İdhabu antum tulaka. Evlerinize gidin, hepiniz serbestsiniz. Ya yuhannasu inna halaknakum min zekerin ve unsa ve ce'alna shu'uba ve qabaile li ta'arufu. İnne ''Bundan sonra insanların soyuna, boyuna, rengine bakılmayacak muttaki olanlar Allah katında, üstün olanlardır.'' buyurdu Aleyhisselam. ''Kardeşlerim, eğer oruç tutanlar bir yeri fethederlerse, orada zulmetmezler, orada ihanet olmaz, orada kan, orada gözyaşı olmaz.'' Peygamber Aleyhisselatu vesselam, oruç tutan, melekleşen ashabıyla Mekke'yi mükerremeyi fethediyorlar. Eski düşmanlarını evlerine gönderiyorlar. Fakat yeryüzünü Abdülhamid Han hazretlerinden sonra oruç tutanlar değil, Hz. Muhammed Aleyhisselatu vesselama düşman olanlar, hasım olanlar idare ediyorlar. Birleşmiş Milletleri idare eden beş tane devlet var. Alim İslam'a bakın, onlar nereye girdilerse oraya kan getirdiler, oraya göz oraya ihanet getirdiler. Peki ya Rabbi, biz neden Abdülhamit'ten sonra yüz sene Ramazan geçti, neden Mekkelere gidemiyoruz, neden Allah Resulü Aleyhisselam gibi fetih hutveleri okuyamıyoruz? Kardeşlerim, ashab-ı kiram, anhüm, onlar orucu bütün şartlarıyla tuttular, melekleştiler, evlerini, sokaklarını, yüreklerini değiştirdiler. Peki kardeşlerim, şu sokaklarımız oruca uygun mu? Ekranlarımız oruca uygun mu? Bu ülkenin üç tarafı sahil denizler var. Anadan urayan halde kadınlar denizlere girecekler. Deniz kenarlarımız tuttuğumuz oruca uygun mu? Neden bir asırdır ümmet fetih hutbeleri okuyamıyor? Orucu bir bahar görmeli bizim adımıza. Bütün varlığımızla, mevcudiyetimizle oruca dönmeli. Orucu bir mektep kabul etmeli. Peygamber aleyhissalatu vesselam, Doğu Roma'yla hesaplaşmaya Tayife yine Ramazan ayına gitmişti Allah Resulü Aleyhisselam'ın hicretinden bir asır geçmemişti ki Onun öğrencileri İspanya'ya çıktılar İspanya'da Tarık bin Ziyad 12 bin kişiyle 100 bin kişilik Haçlı ordusuna karşı Ramazan ayında büyük bir zafer kazanmış Tam 8 asır İspanya Endülüs'te İslam devleti vardı. Müslümanlar oraya Allahu Ekber diyerek girmişlerdi. Ramazan ayında girmişlerdi. Ramazanı bir mektep kabul edip girmişlerdi. Ve sonra o cihad meclislerini eğlence meclislerine döndürdüler. Oraya kadınlar dansözler çağırdılar. Onlar çaldılar, onlar oynadılar. Onlar, kadınlar, erkekler aynı meclislerde oturdular ve üzerlerinden Allah'ın rahmeti, kudreti çekildi. Dar ağaçları kuruldu. Müslüman kadınları haşladılar. atların arkasına çarşaflarını üzerlerinden çıkardı. Saçlarından bağladılar, süründürerek öldürdüler, katlettiler, şehit ettiler. Sadece İspanya'da duvarlarda, Ehli imanın yazdığı La galibe illallah Allah'tan başka galip yok Biz yenilsek de Müslümanlar yenilse de Allah galiptir Allah her şeye kadirdir Yenilen Müslümanlar İnne's-savme emanetun Fel-yahfaz kullu ahedin minkum emanet Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki Oruç emanettir o emanete her birini sahip çıksın. Oruç gözümüzde emanet, harama bakmayacaksın. Oruç kulakta emanet, Çalkı, türkü, şarkı meclislerinde Söylenen nameler onları dinlemeyeceksin. Oruç elinde emanet, harama tutmayacaksın. Eğer o emanete riayet edersek, Bahar mevsiminde, ibadetin baharında Allah bu ümmete yeni Bedirler, yeni Mekke Fetihleri, yeni Endülüsler ihsan edecek. Yok eğer bu emanete ihanet edersek, emanete ihanetin cezasını bir asırdır nasıl çekiyorsa Müslümanlar, bu Ramazan'dan sonra zahiren bir bayramımız olacak ama oruç bizim için vebal olacak. Ramazan-ı Şerif'i istikbal ediyoruz ya dirilişimize zemin hazırlayacak ya da ardımızda bir vebal kalacak.